Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedaenâ lehâzâ ve mâ kunnâ le nehtediye le lâ enhedenallâh. Ve mâ tevfiğu ve ittisâmi illâ billâh. Lekad câeet rusûlü rabbinâ bil hak. <Sessizlik> Sallî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 Öyle hisler kaplar ki gönülleri mi? İnsan üzerinden yük alacak, üzerinden yük açacak. Kendisine aşk deryasını gösterecek dostlar arar. Kendisini bozulduğu dert ortamından, deva ortamına, sıkıntı ve keder ortamından, sevgi ve aşk ortamına sokacak, eller arar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 evin öylesine şenlenmişti ki bir tatlısı kaynağı gibi gelip gidenin gidemeyip tekrar gelinin hatta hesabı yoktu. Artık orası sadece bir ev değil, aynı zamanda bir mektep, bir okul olmuştu. Allah Rasulü fakirlerin karnını burada duyuruyor, ihtiyaç sahiplerinin derdi de burada çare buluyordu.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 Laligü her sözlerine muhatap olmak. Artık bir başka aleme kalmıştı. Kim bilir? Ardından ne kadar ağlamıştın? Arkasından nasıl ağıtlar yakmıştı gönlün? Aşk eşcisi. Manasıyla hep aranızdaydı. Şüphe yok. İman ediyorum. Ama bedensel olarak aranızdan ayrılışı çok başkaydı.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 ...sana her şeyden tatlıydı. Sevgiline... ...sevgilinin en büyük sevgilisi... ...en büyük dost... ...en büyük sevgilinin ...Allah'a kavuşacaktın. Ama Vuslat... ...tamamlansa idi... ...daha mutlu olacaktın. Bir ara... ...torununun yaşındaki komutanın... ...Muaviye'nin oğlu... ...Yezit yanına geldi... ...ve bir ihtiyacının olup olmadığını sordu sana...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 Müjdelenen sadece Konstantiniyye miydi? Halbette hayır. Gün gelecek Kostantiniye'ye karşı kadar taşıdığın La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi i tevhidiyle ak ve pak olmuş aşk bayrağı üzerine güneşin doğup battığı her yere ulaşacak ve Muhammed ise da dalga dalga dünyanın dört bir yanına yankılacaktı.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 ...gönülleri aydınlatacak... ...ilim, rahmet ve aşk medeneti İslam'ı... ...kıtalardan kıtalara... ...şehirlerden şehirlere... ...mahalle, cadde ve sokaklardan sokaklara... ...ulaştıracak aşk insanları var... ...zamanımızda... ...ve neden sonra gün gelecek... ...o huzuru yaşayacaktın sen... ...İstanbul'u, Kostantiniyeyi İstanbul yapan... ...bir başka kumandan...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 Neler fısıldıyorsundur Binler selam olsun sana Mefkurene Yoluna ve yolunun aşıklarına Konstantiniye'ye kadar getirdiğin bayrağı Burç burç ötelere Daha da ötelere taşımaya ant içmiş insanlara Senin takip ettiğin Beşinde, on beşinde Elli'sinde, doksanında Beşiktaş'tan mezara kadar aşk sancağını günülerden günlere aşk sancağını ötelerden ötelere ulaştırmak adına seni takip edenlere selam olsun selam olsun selam olsun senin izinden giderek ilim, rahmet ve aşk medeniyetini sergileyip insanlara ışık olanlara ve selam olsun Nefs Mekke'sinden Gönül Medine'sine Hicret edenlere Bu haftaki kafletten Kurtuluş Radyo Sohbet programımızı Burada Bir aşk erinin hayatımıza rahmet Hayatımıza ibret Hisseler sunan Kıssalar içeren hayatını Paylaşarak bitirirken Duamızdasınız efendim Lütfen dualarınızı bizler alın Ve özellikle Ümmet adına bir yaralı kardeşimizin gönlüne, elimizi uzatıp onun derdini alabilmek adına, sıkıntılı bir kardeşimizin üzerinden yük açabilmek adına ne varsa yapabileceğimiz, Eba Yübel Ensari'den aldığımız aşk bayrağını ötelere götürmek adına ne varsa yapabileceğimiz, bunu yapmak adına birbirimize çok dua edelim ve duamızı fiili duaya geçirelim duasıyla. Allah'a emanet oluruz. Haftaya görüşmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.